Bismillah, elhamdülillahi, vahdeh. Vessalatu vesselamu ala amennan nebiyye vade. El dersu thamin, sekizinci ders. Bu derste zehebe fiilinin çekimini göreceğiz. Birinci kitapta e, yazıp ezberlediğimiz mazi fiilin çekimi. El müfredu el cem'u. El müdzekeru el müennetu lil gayib el müzekker el müennesli muhatap el müzekker ve müennesli mütekellim takip edebildiniz herhalde Şimdi ben ifade ediliş sırasına göre okuyacağım ondan sonra sigay söyleyeceğim <gülüyor> Müfret, müzekker gayib hamidun zhebe sırayı yazmalar Müfret, Müzekker, Gaib, Hamidun Zehebe. Müfret, Tekil, Müzekker, Erkek, Gaib, bir şahıs olan Hamid, Zehebe gitti. Cem, Müzekker, Gaib, Hamidun ve Haşim ve Ali'yün Zehebu. Cem, çoğul yani Müzekker, Gaib, Hamid, Haşim ve Ali gittiler. Bunun arasına veya hemen yataran sonuna nereye uyum buluyorsanız. Senna müzekker, gaib, hamidun ve haşimin zeheba diyelim. Zehebe, zeheba, zehebu yani. <gülüyor> ona da el-müsenna diyoruz biliyorsunuz. gaib kısmına sigasına geçiyorum. Müfret, müennes gaib-e, aminetu zehebet Yani tek müennes dişi ve gaybe olan Amin'e gitti. Bunun müsennasını okuyayım. Müsenna müennes gaybe aminetü ve Zeynepu zehebetâ. Cem müennes gaybe aminetü ve Zeynep ve Meryem zehebne. Zehebe, zeheba, zehebu, zehebet, zehebetâ, zehebne. <gülüyor> Üçüncü parmağa geçtik. Parmakla ezberlediğimiz için söylüyorum. Müfret, müzekker, muhatap, ente zehepte. Muhatap, ente zehepte, sen. Müsenna, müzekker, muhatap, entuma zeheptuma. Bizde yok tabii. o. Onu ekleyin diye söylüyorum. Zeheptuma. <gülüyor> <gülüyor> Cem, müzekker, muhatap, entum zeheptum. Siz gittiniz. Muhataba sigasına geçiyorum. Müfred müennes muhataba enti zehebti Sen bayan şahıs gittin. Müsenna müennes muhataba entuma zehebtuma Siz ikiniz gittiniz. Müzekkerle aynı. Ortak. Orta. Cem müennes muhataba entünne zehebtünne Siz bayanlar gittiniz. Müfred, müzekker ve müennes için ortak. Mütekellim, ene zehebtu. Ben erkek şahıs veya ben bayan şahıs. Gittim. Bunun müsennası yok. Cem, müzekker ve müennes ortak. Mütekellim, nahnu zehebna. Biz bayan olarak bizler gittik. Evet. Zaten bildiğiniz bir çekim olduğu için, ezberlediğiniz çekim olduğu için bir ala abiden dinleyememiştik. Herhalde bu ma mazi fiili lehse'yi de, evet. de, Bir dahaki derste dinleyelim, bununla beraber dinleyelim. Temarinu de. alıştırmalar Dezle, de. Zaten ezber Ha, şöyle, Bunlar. bu okuduğumuz şekilde, müfret, müzekker, gaib, bir erkek şahıs kim? Mesela Hamit, vehebe. Müsenna, müzekker, efendime söyleyeyim, gaib, müsenna, müzekker, gaib, iki şahıs, iki erkek şahıs gittiler. Cem, müzekker, e, gaib, üç ve daha fazla şahıs gittiler. Şahıslar gittiler. Şeklini vereceksiniz. Dille de yani. Temarinu ekminil cümlel atiyete bi v an fiili zehebe fil faraqi madisnadihi li'd damiril munasibe. Evet, uzunca bir cümle. Önce parça parça söyleyeyim, sonra birleştireyim. Gelen cümleleri tamamla. Neyle? Bi v an fiili zehebe. Zehebe fiilini koymakla tamamla. Nereye? Fil boşluğa. Ne zaman badisnadihi isnadından dayandırılmasından sonra ne nereye ile damiri münasip münasip zamire dayanılmasından sonra boşluğa zehebe fiilini koymakla gelen cümleleri tamamla. Nasıl? Eyna tullabul cududu? Yeni öğrenciler nerede? <gülüyor> zehebu. ilen ilal müdīri. ilen <gülüyor> <Zehebu> ilal müdīri. <gülüyor> Et tullab fail cem müzekker olduğu için zehebu ne yaptık o zehbe i fiilini? Münasip zamir olan Cem, Müzekker, Gayib sigaya dayandırdık ve oraya fiil yazdık. zeheb Nahnu zehebna iler abi gibi. <gülüyor> Eyne badet dersi ya ihvani zehebtum eine zehebtum madet, dersi, yayıkvani. Dersten sonra nereye gittiniz ey kardeşler Değil mi? Gibi. Diğerlerini yapmıyorum. Sadece okuyayım geçeyim. Ki biraz şey yapın. Kafa yorun. O gerekiyor. E ile suğil yevme ya ebi. Ya ebi. Ene ma ilel mektebetil yevme. Ene ma. Anlaşılıyor zaten. Ümmi ilel müsteşfâ. E li ziyarati khalati kunna ya banati ya banati'den anlaşılıyor. Ehi ilal metari Ehi el metari Ekawati lil kulliyeti Ekawati E ile medreseti ya Aisha diyor. Evet anlaşılıyor herhalde değil mi? Sani ikinci alıştırma ekmilil cümlel atiyete bi vad'i fiilin madin munasibin fi kullin minel emakinil haliyeti tek tek söyleyeyim sonra birleştireyim not almak isteyen arkadaşlar için gelen cümleleri tamamla neyle bi vad'i fiilin madin munasibin munasip bir mazi fiili koymakla gelen cümleleri tamamla nereye fi kullin minel emakinil haliyeti boş her boş mekana, boş yere, münasip bir mazifili koymakla gelen cümleleri tamamla. <gülüyor> Gene aynı zihniyet, aynı anlayış. E El ezâne Ya Muhammedu, Ya Muhammed. Esmiu es El ezâne Ya Muhammedu. Nahnu Kurates Selletil yevme la -ibna. La -ibna. Nahnu Laibna. Nahnu Laibna. Kral teslimet, değil mi? Heyim tüm ya i̇kvan, heyim maşallah, maşallah. E, qumsani ve menadili ya ümmi. Eğaseldi. Eğaseldi. Qumsani ve menadili ya ümmi. İlaaşır. Yekfi ya i̇kvan, yekfi. Mümkün, mümkün. <gülüyor> mümkün <gülüyor> mümkün mümkünün Mümkin. Mümkin. Müm mümkün Nâ. mümkün nâm el müdarrisü derse ale saburati katabe müdarris süttse ale saburati nâm yekfi inşallah akra'u ve e, netruk inşallah ben okuyorum ve terk ediyoruz burayı. <gülüyor> Yapmıyorum. <gülüyor> <mi>? Yok. <gülüyor> <Yani bunu yapmış>. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ene Babel Fasli ve hamidun ve Shamun ve Blaülun en ne <coughs> E edersel ciddi de cidden ya benati. Fehmettiniz mi diyeceğiz? Zemîlati mînal fasl ibadet dersi Dersten sonra sınıftan kız okul arkadaşlarım e, bir şey yaptı diyeceğiz. <gülüyor> e el Qurâne badet salât il fâzri aibnâi e, sabah namazından sonra Kur'anı dürük katlayıp dürük katlayıp kaldırdınız mı ve <gülüyor> okudunuz mu diyeceğiz. ''Ukti suretel rahmani'' ''Ene'' ''Ene'' ''Ukti değil mi? Ne Peki siz de göre yaparsınız. ''Ene an galemi velakinni ma vecettuhu'' ''Men hadihil hayyete'' ''Bu yılanı kim sevdi?'' ''E'' ''el kahvete ya meryem'u'' Ey Meryem kahveyi döktün mü? Mesela e, Zümelai El Mevze veene El Önebe Okul arkadaşlarım e, Muzu kırdı. Ben üzümü patlattım. Fatıma tu Bin Teha Asa Fatıma kızını sopa, Sopayla sevdi. <gülüyor> evet. evet. Gelen şeyleri düşün. Zehebe Şimdi burası önemli. Buraya dikkat edin. Zehebe fiilinde fiil neresidir? Fail nedir? Ve diğer çekimlerde ona bakacağız. Fail müstedir. Gizli. Zehebe fiil Zehebe tusabi fiilün Takip ediyorsunuz. Zehebe parantez içerisinde tusabi eşittir. Fiilün. Zehebe fiildir. Zaid Damirun müstetiru, damirun müstetirun failun, müstetir zamir yani gizli zamir faildir. Nedir o gizli zamir? Hüve, hüve gizli zamiri. Gizli zamir orada huvedir, Tahtında altında gizlidir. Söylenmez, açıktan söylenmez. Mühendisleri de hiye. Mühendisleri. Ona geleceğiz şimdi. Gitti derken vardır zaten. Nasıl? Gitti derken zehebenin. İşte faili diyoruz ona. Failde zehebe huve diye yazılmaz. Ya zehebe diye denir. Açıktan isim yazılır veya nesne yazılır. Neyse. Veya zehebe denir kalır. O erkek bir şahıs veya erkek bir nesne olduğunun göstergesidir. Faili gizlidir. Huvedir. Faili gizlidir. Zehebe huve denmez yani. Mesela ya zehebel müderrisu denir veya müderris evvelden geçmiştir. Zehebe denir. Zehebe huve denmez. O gizlidir, giz zamirde. Damirun de değil, giz zamir. Zaten bizim Türkçemizde böyle Ali gitti mi? Gitti deriz. O gitti demeyiz. Gitti deriz. Gitti. Bir fiildir. Onun zamiri ney? Gizli. O. Gizli zamir deriz ya hani. Zehebbe den sonra Zehebu. Bunu biz e, Zeheba'yı da ekleyelim. Müsen nasigayı şey, Zehebe zeheba idi. Not etmek istiyorsanız hemen edin. Zeheba zehebe fiilun elif met elif elif zeheba'daki elif fail ha. Zehebu zehebe fiilun zahit met harfi vav wow, failun Zahabada, zahabuda, zahabe fiil metarifi vav fail var. Yani çoğul kişiler manası, çoğul erkek kişiler. Zehbete geçtik. Zehebette, zahabe fiil te alametü tennis. Te müenneslik alametidir. Alametü tennis müenneslik alametidir. Damir-i müsteturun hiye fail. O bayan gitti. O bayan e, gitti derken ki o hiye zamirdir. Gizli zamirdir. Ona fail denir. Ve bununla da yine ye açıktan isim yazılır veya hiye yazılmaz. Burada gizli hiye, zamirdir. Mühendislik, mühendislik alameti. Zehebet te Hı. mühendislik alameti. Zehebe fiil te mühendislik alameti. Zamir nedir? Zamir tahtında altında gizli olan hiye. Gizli zamirdir. Yani hiye hiçbir zaman denmez. Zehebet o gitti manasına gelir zaten. Zamiri gizlidir. Zehebeta onu söyleyelim. Zehebeta müsennasira. Zehebe fiil tefaeg mennesi alameti. Elif ilkinde olduğu gibi ilk müsenna olduğu gibi zamirdir. Zehebeta zehebe fiil Harfi, müendis kalameti, elif, mütarif elif, faildir. Zeheb ne? Muhataba sigasının cem ee, çekimi, muhataban cem sigasının zeheb ne? Zehebe fiil nun, fethalunun, faildir. Zehebe fiil nun, faildir. Fethalunun, ne yani? Ne fail? muhatap ziraya geçtik. Zeheb te. Zehebe fiil. Te fail. Zeheb te. Zehebe fiil. Te fail. Zeheb tu fayl. ma. Zeheb tu Zehebe fiil. Tu fail. Ma. Müsenna alameti. Alametil müsenna. Müsenna. Oraya geçmedim mi ben ama? Araya müsenna sigayı sıkıştırdım. Zeheb te, zeheb tu di söylüyorum. The tu mu söylemedim daha? The tu da tu fa'il, zehebe fiil. Tu fa'il ma müenneslik alameti. Zeheb heptum, şimdi oraya geçtik. Zeheb tu the zehebe fiil, tu fa'il mim alametül cem. Cem alameti. Cem, cem müzekker alameti. Zheb-ti mühennes geçtik. Zheb-te zhebe fiil ti fail Zheb-tu ma yukarıdaki gibi gene Zheb-tu ma zhebe fiil tu fail ma müsenna alameti Zheb-tunne zhebe fiil tu fail Şeddelnun nun alametil alameti. cem mühennes cem alameti Şeddelnun. nun te Zehebe fiil, tu fail. Zeheb na, zehebe fiil, na fail. Şimdi buraya bakarak biz örneğin zehebtu ilel ilemel abi cümlesini ayırabiliriz. Zehebtu ilel mel abi. Oyun alanına gittim. Nedir? Zehebe fiil, tu fail. Kim? Ben yani. Ben. Mütekellim, mütekellim müfret mütekellim. Seheb. Tu fail ilel abi, cari mecrur bir cümle. Evet. Veya vehtunne. Ve fiil, tu fail, şeddel nun, alamet-i cem' müennes-i lahir böyle ayırabiliyoruz. Yani fiille fail mazî fiilde fiille fail beraber geliyor. Muzari fiilde de aynı şekilde olacak. Onun inşallah muzari fiil babında göreceğiz. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hani abi İnşallah. Ayinil faile fîmâili. Gelen şerada faile ayırt et. Tayin et. Hmm. Harac tü. Buradaki göründüğümüz gibi yazmamız lazım. Evet. Haracın altına fiil, tu fail diyeceksin. <gülüyor> Celesna hmm? <œ> huh. <gülüyor> Ömer, Celesna Gelese Gelese P na file Peki Anne hocam da Semi -ti. Semi -ti Abdurrahman T 5 Baştan başla, sondan başlama. Kısa Tamam. Semi'a Semi'a F T T Kim yani T? Yani bayan, sem, bayan sen öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir bayan şahs olarak sen demek istedim. Peki, evet diğerlerini okuyayım geçelim. Anlaştık ne yapacağımız? Şerip tun ne? Daha Lou hafiz ne? Ekel tüm fetaha tehim tun tehim tun ne? Kitapte gazelat laibu dha ne? Darabet. Al kamas beşinci alıştırma. Minet doğma eril mutasallatı iki veya üç ders, ders önce. Hanımefanın değindiği konu. He. Muttasız zamirler. Bu konuyu görmediğimiz için geçiştirmiştik o dersi. Muttasız zamirlerdendir aşağıda gelen şeyler. Nedir onlar? Et ta'u, kema fi zehabte, zehbti, zehbtu, zehbtun, zehbtuna. Bu 5 sigada zehpte, zehbti, zehbtu, zehbtun ve zehbtuna fiillerinin olduğu gibi Ta harfi, et tau dediği T harfi, T harfi ister T olsun, ister T olsun, ister Tü olsun nedir? Bunlar mutasıl zamirdir, faill olarak gelmiştir. Zeheb tümdaki Tü sadece mutasız zamirleri, mim cem alameti. Zeheb tüm ne de Tü sadece mutasız zamir, faildir, şebdenin cem alameti. El vav kemafi zehabu. Zehabu fiilinde de el vav nedir? Muttasız zamirdir, faildir. Vav yani ne tarifi vav. En nunu kemafi zehabna. Zehabna sigasını da zehab fiil nun muttasız zamir olarak faildir. Ve na kemafi zehabna. Zehabna fiilinde de na muttasaz zamirdir, faildir. Tamam? Anlaşıldı. mı Yaşıyoruz. Evet. Geçiyoruz. He, e, bunların hepsi faili olduğu için hangi konumdadır? Merfu mudur, mansub mudur, mecrur mudur? Merfu. Merfudur. Fail cüncü merfudur. Hareketi ne olursa olsun, zehba, zehbet müstetir zamir merfudur. Merfudur olmak zorundalar zaten. Temel maili son alıştırma. Gelen şeyler düşün. Eyne hamidun Hamid de Harece. Harece fiil el failu damirun müstetirun. Fail nedir? Gizli zamirdir. Huve anlamında gizli zamirdir ama yazılmaz. Harece yazılır zaten. Niye çünkü? Harace'nin tahtındaki hüve zamirinin hamit olduğu biliniyor. Ondan dolayı. Karaca hüve denmez. Karaca. Karaca fiil. Fail nedir? Müstetir zamirdir. Gizli zamirdir. Müstetir gizli. gizli. Mesdure var ya mesdure. Mesdure giyim. Örtülü giyim. Müstetir. Örtülmüş. Gizlenmiş demek. Gizli. Örtülmüş. Heh. Setredilmiş. Setir örtü. Müstetir ise sütre oradan türeme. Müstetir ise gizli, gizlenmiş olan demek. Müstetir zamir. Aynı şekilde eyn-i tu haracet cümlesinde amine nerede? Çıktı cümlesinde de harace fiil biliyorsunuz. T Te alamet tenis müennes alameti. Failisi nedir? Hiye. Hiye anlamında Biz. müstetir zamirdir. <gülüyor> Dersimiz bitti. Soracağınız bir şey var mı?